umarız evet, e, evet, evet. bu süreç geçer ve bir gün sizi stüdyoda da ağırlama e, imkanına sahip oluruz e, Hanım, be, umarım evet <gülüyor> İnce Hanım oldukça velut bir yazar e, son derece e, üretken gerçi hayatında zaman zaman e, yazmaktan e, ne diyeyim vazgeçmek miyim de imtina ettiği e, zamanlar da oldu e, İnce Hanım öncelikle ben şeyi sormak istiyorum bu Velut edebiyatınızı e, yani neye borçluyuz? Çünkü Türkiye gibi bir ülkede e, insanı çok yani yazmak gerçekten e, bir e, ne diyelim e, yaz daha çok yazmaya mı sebep oluyor yoksa aslında daha çok içinize kapanıp e, bu velutluk o içe kapanmadan kaynaklı da olabiliyor mu? Ee, şimdi...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 Ee, o yüzden de şey yani bütüncül bir kavrayış içinde e, e, yaşıyorum e, kahramanlarımı diye düşünüyorum. E, yani insanın ayaklarının bastığı yeri önce önemsiyorum. Evet o yerde tabii ki dışarıdaki e, hayatla kurduğu e, kendi içselliğini bu hayatla nasıl birleştirdiğinden bağımsız değil.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 Ee, yani sorulara e, yatkın olmamın bir nedeni de bu Ayrıca e, bir başka özelliğim daha var Karşıt olmak Bence yazmak karşıt olmaktır Yani e, size söylenen her şeye karşı olmak Ve onu sorgulamaktır e, Böyle bu, bunu da yapıyorum Ve okullarımı da e, yapmasını hazır ediyorum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 Bir demlik çayım var tütünümde geçiyor Bir demlik çayım var tütünümde geçiyor Azı